Mâhu, Ebu Vekir-i Sıddık gibi Eşidda el küfâr Kafir üzerinden şiddetli olan Ömer gibi ve beynehum asvan gibi Rukke ansüden falan min Allahı Ali gibi bunlar Resulullah ile dağlar olduğu gibi Bu muhabbette bulunanlar Hz. Muhammed'te beraberdir. Sohbet-i Muhammed'e Hazır ol cennette. Sohbet-i Muhammed'e Hazır ol cennette. Resulü i Ekrem'i seversen imanın kemaldedir. Ne kabir korkusu Ne ölüm acısı.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 Ne ölüm korkusunu ölüm acısı, ne kalim kabir vahşeti, ne mahşer dehşeti, ne hesapta rezil olmak, ne mizanda avare kalmak. Cehreminle arada yok. Korku yok artık bir daha. Çünkü tüm müjdeyi alıyorsun böyle yaptığın vakitte. Ela inne evliya Allah. Allah'ın dostu oluyorsun. Ey Allah'ın dostları. La harfün aleyhim. Sizin için korku yoktur. Belahüm yahzenune. Bıraktıklarınıza mahzun olmayız. Bütün dünya senin olsan bıraksan dahi mahzun olma. Allah öyle nimet verecek ki dünya senin olduğu halde gittiğin vakitte dünya onun yanında hiç mesafesinde kalacak. Cenneti geberlen nimetlere göre. Sana şaka gelmesin. Şairler bunu dile getiremezler, kaleme de getiremezler ve hayallerinden bile geçmez yani. Belacı kan nimeti. Bir tek inciden Allah bir tek inciden bir saray yapmıştır, mümin için hazırlamıştır. Efendim bu olur mu bu? Yani, ahmak adam. Mümküne söylüyorum. Sana değil. Sema'ya baktığın vakitte son gördüğün yıldız, makineyle son gördüğün yıldız dünyanın kara sularının işaretidir. Allah bu görünmeyen alemleri dahi bir emirle halketmiştir. Kün demişti de olmuştur bu her hadisi. Erenler. Hemen olmuştur. Allah'a bunu çok görme. Sana hazırladı Allah bunu. Kur'an-ı Kerim bunu natekle söylemektedir. Müjde olsun ey Muhammedi'ler. Ey Muhammed'in Resulullah diyenler, Rabbim Allah diyenler hücre olsun size.